أعوذ بالله الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد الله لا أن بعد İslam hakaydı adlı kitapta Allah'a iman 43. sorudan itibaren devam edeceğiz kaldığımız yerden inşallah. Burada soru olarak Hafız Ahmet el-Hakem'i şöyle diyor. Yüce Allah'a iman etmenin anlamı nedir? Şimdi bu soru çok basit bir soru gibi gelebilir. Çünkü çocukluktan beri herkes, yani ateist kavmi bir kenara koyduğumuz zaman herkes Allah'ın varlığına iman etmiştir. Bunun içinde müşrikler, Yahudiler, Hristiyanlar, her türlü kafir tayfa vardır. Bu Allah'ın rububiyet tevhididir. Yani Allah'ın ki birazdan inşallah tafsilatı gelecek. Her şeyi yarattığına ve her şeyin rızık vereni olduğuna iman etmenin gerekliliğidir. Bunu her kavim kabul etmiştir ama bir şey iman, bir şeyi tasdik etmek ancak e, o şeyi bilmekten, o şeyin ilmine sahip olmaktan geçer. Yani burada Allah'a iman konuşulduğu için Allah Subhanahu ve tealâ'yı, Önce bir delillerle ne yapması lazım, kulun bilmesi lazım. Tabi bu Allah'a imanın dalları budakları var şimdi onları inşallah izah edelim. Cevap olarak diyor ki kalbin derinliklerinden yüce Allah'ın varlığını kesin olarak tasdik etmek demektir. Şimdi böyle bir cümle, böyle bir tanım, yani mürcenin kavmini belki akıllara getirebilir yani kalpten kesin kes tasdik falan. Çünkü bunlar ilk dillendiren irce ehli. Öyle değil mi? Mürciyeler demişler. İşte iman tasdiktir. Adam kalbiyle tasdik ediyorsa falan. Şeyh'in burada anlatmak istediği o değil. Şeyh burada kalbin derinliklerinden kesin tasdik ifadesini kullanırken şunu irade ediyor. Bakın herkes iman tasdiktir ya hatta. Herkes bir şeyleri tasdik ettiğini iddia eder. Yani mesela bir adam der ki ben rızık kazanmam lazım. Buna iman ettiği için, tasdik ettiği için bu inandığı şeyi, kendisinde bilgi olan şeye inanmış ve rızık kazanması lazım. Bunun için de çalışıyor. Öyle değil mi? İşte bu adamın ee, bu inandığı şey doğrultusunda işe gidip o ameli ortaya koyması onun gerçekten sözündeki sıtkını ortaya koyuyor. Yani mesela insanın ateş yakar. Ben buna inan Bu bir bilgidir. Bilgi kesinlik kazanırsa Ne olur? inanç olur insanda. Ateş yakar. Bu inançtır herkesde İnsan ateşin yaktığını bilip elini hala ateşe götürüyorsa o adam sözünde sıdkı sıdk sahibi değildir. O yüzden bunu getiriyor. Allah'a iman da sıdkı beraberinde getiren bir şeydir. Yani size bir insan dese ki ben Allah'a kul olmak istiyorum, Allah'a ibadet etmek istiyorum. Yani inşallah düzelirim. Allah inşallah beni düzeltir ama bir türlü yapamıyorum diyorsa... Bu adama dememiz lazım ki eğer sözünde sadıksan, bunu istediğin noktasında sözünde sadıksan Allah sana istediğini verir. Adam size dese ki ben yalancı mıyım? Diyeceksiniz ki Allah yalancı söylemez. Ama insan yalan söyleyebilir. Ben sana yalancı demiyorum. Ama sen sözünde sadıksan Allah sözünde herkesten daha sadıktır. Allah yalan söylemez. O yüzden Allah sen eğer hakikaten bunu kalbinin derinliklerinden istersen Allah sana onu verecektir. Öyle değil mi? O yüzden Allah'a iman kalbin derinliklerinden kesin tasdik ile gerçekleşir. İnsanın ağızı harekete başlaması oradan başlar. Hadis var ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? El et fil cesedi mudga. İyi bilin ki cesette ne var? Bir et parçası var. İza salah salahel el cesedu kullu. O ıslah olduğu zaman cesedin tamamı olur? ıslah olur. Ve ıza fesedet fesedet cesedu kullu. İfsad olduğu zaman da cesedin tamamı bedenin tamamı ifsad olur. <gülüyor> i̇şte o kalptir diyor. Çünkü kalp Ebu'l-Feric i̇bn dediği gibi vücudun başkentidir. Eğer orada tasdik varsa ağza harekete geçer. Mesela adam diyor ki namaz kılmak istiyorum kılamıyorum çünkü kalbinde tasdik yok yalan söylüyor. Eğer kalbinde o tasdik gerçekten olmuş olsaydı o azasına yansırdı çünkü başkenti orası. Azaları hareket ettiren kalp, yöneticisi ve komutanı burası. O yüzden bu şartı getirdi. Öyle ki diyor, o tasdik öyle olacak ki ondan önce onun zıttı söz konusu olmadığı gibi. Yani Allah subhanehu ve teala'nın neyi yok? Zıttı yok. O yüzden Allah subhanehu ve teala her şeyi kainatta zıttıyla yaratmıştır. Bu da Allah'ın varlığının, tekliğinin, tevhidinin ve vahdetinin en açık delilidir. Allah erkek ve kadın diye iki zıt olarak yaratmış insanı. Allah Subhanahu ve teala sıca ve soğuğu yaratmış iki zıt olarak. Bu misaller sabaha kadar verilebilir. Bunlar bitirilmez yani saymakla. Çünkü Allah Subhanahu ve teala'nın haricindeki her şeyin zıttı vardır. Ha, her şeyin ama her şeyin. iman küfür, şirk, tevhid. Ne geliyorsa aklınıza. Diyeceksiniz ki kafirlerin yaratılışının hikmeti nedir? Küfrün yaratılışının hikmeti nedir? Alın size bir hikmet. Her şeyin zıttı vardır. Her şey zıttıyla bilinir. O yüzden Şeyh Abdurrahman İbn Hasan Ali Şeyh İbnül da bu sözü söylüyor. O da naklediyor. diyor. naklediyor. اَدْدَّانِ لَا يَجْتَمِعَانِ وَلَا يَرْتَفِعَانِ İki zıt hiçbir zaman bir araya gelmez. Biri diğerini ne yapar? Kaldırır. Yani şirk gelirse oradan tevhid kalkar. Çünkü şirk ve tevhid iki zıt şeydir. O neden nedir ki kainatta var olan her şey zıttıyla bilinir. Ki bu da Allah'ın haricindeki her şeyin zıttının var olduğunu sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah subhanahu ve teala'nın zıttının olmadığını en açık delilleri ve göstergesidir. Diyor ki ondan sonrası da olmaz. Allah'tan sonrası da ondan sonrası da olmaz. Şimdi şu iki sıfattan alakalı onları izah edeceğiz inşallah. O kendisinden önce hiçbir şeyin olmadığı ilk evvel bakın o kendisinden önce hiçbir şeyin olmadığı evvel. Allah'ın başlangıcı yok, harşa. Çünkü başlangıç mahlukun vasfıdır. Yaratılmış olanın vasfıdır. Arşın bir başlangıcı var. Yani var oluşunun bir başlangıcı var. Allah'ın arşını Allah'ın yaratmış mahlukatından bir mahlukattır ya. Yani. Allah'ın yarattığı bir mahluktur. Allah haricinde her şey mahluktur zaten. O yüzden insanlık tarihin bir başlangıcı var, zamanın başlangıcı var. Öyle değil mi? Allah'ın dışında her şeyin evveli vardır ama Allah سبحانه'tan evveli yoktur. Sonra kendisinden sonra hiçbir şey kalmayacak olan ahir ahirdir diyor. Yani Allah'ın sonu yoktur. Şimdi burada bir şey gündeme gelebilir. <gülüyor> e biz diyoruz ki cennet ehli cennette ebedidir, cehennem ehli cehennemde ebedidir. Dedi ki ahir olan sonu olmayan tek Allah'tır. Öyle değil mi? Nasıl cemedeceksin dese bir insan bize? Biz de deriz ki Allah'ın tevfikiyle. Allah Rahman suresinde ne diyor? Kullü men aleyhâ fen ve yapkâ vecihu rabbike vel ikram. Rabbinin celal ve ikram sahibi yüzü müstesna her şey yok olacaktır diyor. İşte bu birinci sure üfürüldüğü zaman kıyametin koptuğu andır. Burada her mahlukat yok olacaktır. Bu Allah'ın bu kavli gereğidir yani. Ama tabi istisna olan bir durum var. O da ne? Arş, arşı taşıyan melekler bunlar yok olmayacak. Onların haricinde melekler de dahil olmak üzere ins, cin, melek ne varsa ama ne varsa hepsi yok olacaklar. Yani Allah dışındaki bütün, Allah dışındaki her şey Allah subhanehu teala'nın dilemesiyle yok olacak. Allah subhanehu dilemesiyle tekrardan haşr olacaklar ve o gün orada... Allah subhanehu ve teala hayvanları, taşları, ağaçları dahi ne yapacak? Diriltecektir. İnsanlar cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girdikten sonra ölümde bir koç şeklinde getirilip cennetle cehennem arasında kesildikten sonra orada denecek ki hayvanlara, ağaçlara ve taşlara kunu turaba, toprak olun denecek. Bu da işte Nebe suresi son ayetinin tefsilidir. وَيَكُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَن۪ي كُنْتُ تُرَعْبًا Kafir diyecek ki ah keşke toprak olsaydım diyecek. O an ağaçlar, hayvanlar ve taşlar onlar toprağa dönüştüğü an cehennemdeki cehennemdeki onların toprağa dönüştüğünü ve kendisinin azapta ebedi kaldığını görünce diyecek keşke toprak olanlardan olsaydı. Bu da bu ayeti tefsir edelim. Kendisinin üstünde hiçbir şey olmayan zahir. Şimdi zahirin iki tane tanımını getirmiş alimler. Yani ehl-i sünnet ulemasının bu noktada bu isim hakkında Allah subhanahu teala bu şeyi hakkında isim sıfatıyla alakalı iki tane yorumu var. Bir, zahir her şeyin üstünde olmasıdır demişler. O yüzden işte Allah subhanahu teala yerleri ve gökleri yaratmış. O yerleri ve gökleri kürsü içerisine almış. O kürsüyle arş kapsamış. İşte yerlerin göklerin kürsü olan oranı koca bir çöldeki bir halka gibi, kürsünün de arşı olan oranı koca bir çöldeki halka gibi. Allah subhanahu teala her şeyin üstündedir. Birinci şeyi budur. Birinci izahı budur. Zahirin diğer izahı muteber olan Allah subhanahu teala'nın yarattığı şeylerle delil yani yarattığı ayetleriyle apaçık ortada zahirde olmasıdır. Yani yaratılmışların her birine tefekkür ettiğin zaman, yerler, gökler, her şey tefekkür ettiğin zaman Allah'ın varlığına işaret ediyor hepsi. Allah'ın yaratı, yaratıcılığına işaret ediyor. Bu manada Allah nedir? Zahir görünendir yani. Devam ediyor Şeyh Hafız Ahmet el-Hakemi. Kendisinin ötesinde hiçbir şey bulunmayan batındır. Alimler demişler ki batın yani Allah'ı gören yok. Allah'ı gören yok. O yüzden ehli Sünnet demiştir ki dünyada kim Rabbini gördüğünü iddia ediyorsa o kâfir olmuştur demiştir. Çünkü Allah dünyada görülmez. Şurada ihtilaf etmişler. Demişler ki rüyada Allah görülür mü? Yani Allah kullara görünür mü? Zaten kimse Allah'ı ihata edemez haşa. Kafir olur onu diyen. Çünkü göz mahluktur. Allah haşa mahluk değildir. Mahluk olan bir şey Allah'ı kavrayamaz. Haşa. O yüzden Allah subhanehu teala'nın dilediği şekilde Allah kıyamet günü zaten müminlere kendisini gösterecektir. Nasıl bilmiyoruz. Bu Allah'ın dilemesiyle. Rüyada demişler görülebilir diyen ulema mesela ışık böyle nurani bir şey hani ne olduğu belli olmuyor. Ama Allah subhanehu teala olduğunu zannediyor kişi rüyada. Bir grup ulema bunu kabul etmişler. İçinde seleften birçok alim var. Bunu İmam Nevevi naklediyor kitabında. Tek tek isimleriyle beraber. Diğer grup ulema ise buna küfür demişler. Demişler ki rüyada da göremez. Kesinlikle ve kesinlikle. Hatta İmam Nevevi bunların sözlerini bunların sözlerini getirip diyor ki bu küfür hani kat'i değildir. O yüzden diyor ulemanın birbirinin tekfirini göremezsiniz bu mesele diyor. Yani bir grup buna küfür demişler. Bir grup değildir demişler. Allah'ın doğrusunu bilendir. Yalnız hitabı kabul etmiş Selef. Yani Allah subhanahu teala rüyada Kullan, kuluna ne yapabilir? Hitap edebilir. Allah subhanahu teala dünyadayken e, Musa ile konuşmuştur. وَكَلَّمَا اللّٰهُ Musa تَكْلِيمًا Allah Musa ile konuştu demiştir. Hani bu noktada e, mezhep içinde ehl-i sünnetin arasında bir e, diğer zikrettiğim tarafta bir ihtilaf. Ama bu konuda ne var? İttifak var. Yani Allah kuluna ne yapabilir? Rüyada hitap edebilir. O her şeye hayat veren, kendisi de mutlak hayat sahibi olan haydır. Allah'ın hay sıfatının gerekliliğidir. Bütün varlıkların işlerini çekip çeviren, yani Mudebbirul emr olmasıdır. Bir devleti yöneten devlet başkanı, işte bir bölgenin sorumlusu olarak başında olan bir emir veya bir iş yerinin patronu veya veya veya evin sahibi bir erkek değil mi? Yani ailenin reisi olan, ailenin emiri olan bir erkek düşün. Hepsi nedir? Aslında işi çekip çeviren, Şahıstır, öyle değil mi? İşi çekip çeviren çahstır. Bir sorumluluğu vardır. O sorumluluğu gereğini yapar. İşi çekip çevirir. Ama aslında bütün insanlar ama bütün insanlar Allah'ın evirip çevirmesindedir. Çünkü işleri asıl düzenleyen kimdir? Mutlak manada alemlerin Rabbi Allahu Teala'dır. Bakın hadis var. Musannef İbne Bişbe'de rivayet edilen bir hadis. Nebi sallam diyor ki hilafet benden sonra 30 sene sürecektir. Gerçekten dört halifenin dönemi ve Hazreti Hasan'ın işte altı aylı yanlış hatırlamıyorsam altı aylık halifelik dönemi hepsi toplandığı zaman otuz seneye tekabül eder. Bu da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin neyidir? Bir mucizesidir. Sonra diyor Allah'ın dilediği kadar devam ettikten sonra Allah onu kaldırır yerine ısırıcı melikler gelir. Onlar da Allah'ın dilediği kadar devam eder Allah onları kaldırır. Cebbar zorba yöneticiler gelir. Onlar da dinlerinden dolayı insanları hapsederler. O da Allah'ın dilediği kadar geçer. Sonra tağutlar yeryüzüne hakim olunlar. Onlar da Allah'ın dilediği kadar devam ettikten sonra Allah onu da kaldırır. Bak Allah onu da kaldırır. Yerine nübüvvet menhecim üzere bir hilafet kurar. Bakın bu Peygamber Sası'nın haber verdiği binlerce senelik bir tarih süreci. Peki bu süreç içerisinde hiç Allah'ın şeriatını adil bir imama vermek için mücadele eden insanlar topluluğu olmadı mı? Her zaman oldu. Ama onlar hiçbir zaman Allah Subhanahu Taala'nın kaderinin dışına çıkamadılar. Çünkü işleri düzenleyen kim? Alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu Taala. O yüzden işlerin sebeplerini hesaplamak ama tamamiyle sebeplere yapışmamak gerekiyor. Çünkü Allah'ın kaderinin önüne geçilemez. Önemli olan Müslümanın olduğu yerde en doğru olarak neyi yaptığını bu noktada kendini sürekli kontrol etmesi ve sürekli muhasebesini yapmasıdır. Her dönemde, her asırda Müslüman evet hedefi bu olacaktır. Allah'ın şeriatının yeryüzünde ikame etmek olacaktır ama Allah'ın kaderinin önüne geçemez. Çünkü işleri düzenleyen kimdir? Allah subhanahu İbrahim'in hanımını götürüp işte çölün ortasına koyması, çocuğunu orada işte ayağını vurup zemzemin çıkması, oranın kabe imar edilmesi, insanların oraya gelmesi, Adem'in işte yaratılması ve Adem'in işte isyan etmesi, cennetten kovulması, insanlığın işte yeryüzüne hepsi ama hepsi Allah Subhanahu taala müdebbirul emr olmasından kaynaklanır. Allah'ın sıfatıdır bu. Allah işleri düzenleyen de Subhanahu taala. Siz bir hesap yaparsınız. İşte şu şöyle olsa bu böyle olur, bu böyle. İşleri aslında düzenleyen Allah Subhanahu teala'dır. Siz farkında olmadan Allah Subhanahu taala sizi hak ettiğiniz bir yere götürecektir. Allah Allah Subhanahu teala İbrahim'i Halil olarak seçti, değil mi? Allah İbrahim'i halil edindi ayette dediği gibi. Neyle edinde Allah Subhanahu taala Diğer insanlardan ayır dedici bir sıfatla yaptı bunu. Mesela müminler insanlar içerisinde ayrı bir taife midir? Ayrı bir taifedir değil mi? Kafirlerden ayrıdırlar. Neyle ayrıdırlar? İmanla ayrıdırlar. Peki İbrahim aleyhisselam diğer müminler arasında neyle ayrıdır? Peygamberliğiyle ayrıdır değil mi? Nübüvvet verilmişti. Peki peygamberler içerisinde halinliğiyle neyle ayrıdır? Neyle ayrıdır? Çocuğunu Allah subhanahu wa Teala kurban etmesiyle ayrıdır Allah subhanahu wa ona çocuğunu kesmesini emrettiğinde İbrahim buna azmetmiştir. Artık azmedip onu yapmaya tam kez kalbinden kesin kez bunu tasdik edip bundan amel etmeye başlayınca Allah subhanahu wa koç indirmiş ve Allah subhanahu wa Teala onu bundan muhaf tutmuştur. İşte Allah orada İbrahim aleyhisselamın Allah subhanahu wa kendi sevgisini çocuk sevgisine tercih ettiğini ortaya çıkartınca onu halillik mertebesine çıkarmıştır. İşte bu neden nedir ki Allah işleri düzenleyendir. Bunların böyle gerçekleşmesini takdir eden alemlerin Rabbidir yani. Zaten İbrahim'i kendine halil edinecektir ama onu böyle imtihanlardan geçmesini takdir eden, düzenleyen, işte hepsini yapan alemlerin Rabbi olan Allah subhanehu teala. Bu manada Allah nedir? İşleri çekip, çevirendir. Yönetip gözeten kayyum, bir ve tek olan ahad ve samet olan kimseye muhtaç olmayandır. E, ahad, tek olması Allah'ın. Bakın e, Allah subhanahu teala kıyamet günü bütün insanları ve cinleri haçrettiği zaman Arasat meydanında diyecek ki limenul mülk Bugün mülk kimindir? Hiç kimse konuşamaz diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Kendisi cevap ver Allah subhanahu teala ve der ki, lillahil vahidul kahhar. Kahhar olan, vahid olan, yani Ahet olan, tek olan alemlerin Rabbi Allah subhanahu ve ta'ala. Niye bu iki sıfat? Çünkü kıyamet günü artık Allah kahredecek. Çünkü Allah sabretti bu kadar. İnsanlar küfür ettiler, azgınlık ettiler, şirk koşturalı Allah sabretti. Bir de vahid ismi var orada. Çünkü Allah'ın insanlığı yarattığı şey... وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْاِنْسَ اِللّٰى لِيَعْبُدُونَ Bir tefsirde li لِيُوَحْهِدُونَ Yani kendisini birlesinler diye, tevhid için yarattığı için Allah'ın isim ve sıfatından vahid isminde o da tekabül eder. Allah orada vahid ve kahar ismini zikrederek lillahilvahidul kahar diyor. Allah vahittir onun sıfatlarına birdir Allah'a böyle iman etmek lazım. Yani tevhidden iman etmek lazım. Buna dikkat çekiyorum. Yoksa Allah'a iman ettiğini söyleyip Allah şirk koşan adam Allah'ın vahid ismini tasdik etmemiştir. İstediği kadar diliyle tasdik etsin. Ameliyle tasdik etmediği müddetçe. Bir de Allah samettir. Yani hiçbir şeye muhtaç olmayan demektir. Hani bu tür toplumunu oy kullanmıyor işte yok oy kullanmış da kandırmışlar da şeriat getirecekmişler de yok mazurmuş da Müslümanmış da 50 tane 40 dereden su getiriyorlar ya Müslüman demek için. Sanki bu toplumun tek küfrü oy kullanmak. Bu adamlar çocuklarına samet ismini koyup bir de küfür ediyorlar. Yani bir adam çocuğuna Samet adını koyup ki Allah subhanahu teala adıdır, bu Allah hastır. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ Allah Samet'tir. Bir adam Samet adında bir çocuğa küfürse katıksız bir kafir olur yani. Onun küfüründe şüphe edilmez. Bu toplum böyle bir pisliğin içerisinde. Samet gibi, Kahhar gibi, Rahman gibi isimler Allah'a hastır. Kesinlikle ve kesinlikle kullara böyle isimler verilmez. Ayette... Burada şey, ayeti delil getiriyor. Lem yeli yulet, valem yakul lahu kufwan ahel. doğmamıştır, doğrulmamıştır. Onun eşi ve dengi benzeri yoktur diyor. Sonra sorunun cevabını şöyle bitiriyor. Onu uluhiyeti ile. Yani ne demek uluhiyet? İlahlığında. Uluhiyet eşittir ilahlık. Zaten kelime dizilişi açısından bakarsanız yakındır. Uluhiyet ilahlık eşittir ibadet devi. Sonra diyor ki rububiyetiyle yani raplığında Rububiyet ve raplık onların da harfsel dizilişi birbirine yakındır. Böyle şifreleyebilirsiniz anlaşılır olması için. Rububiyet ve raplık o da eşittir. Allah subhanahu ve teala'nın her şeyi yaratan, her şeyin rızkını veren, her mülkün sahibi olan işleri düzenleyen, fayda ve zarar veren olduğunu kabul etmek demektir. Bu beş şey rububiyetin gerekliliğidir. Bu beş şey Rububiyetin gerekliliğidir ki bütün müşrik kavimler bunu tasdik etmişlerdir. Bütün müşrik kavimler bu rububiyetin beş sıfatını tasdik etmişlerdir. O yüzden Allah der. der. Diyor ki ayette işte de ki kim size rızık veriyor? De ki yerden nebatı çıkaran kimdir? Yaratan kimdir? Allah soruyor değil mi? Müşrikler için ne diyor? Seyekulen <Sessizlik> Allah. Diyecekler ki kesinlikle alemlerin Rabbi olan Allah subhanehu ve teala der. Kul efela tezekkerun. Hatırlamaz mısınız? Korkmaz mısınız? Allah subhanahu teala rububiyeti tasdik etmeyen bir adama rububiyetle delil getirir mi? Haşa. Bu insandan akıl sahibi birinin yapacağı bir şey değil. Haşa ilaha hiç böyle bir şey yapmaz. Allah subhanahu teala'nın zaten rububiyetini tasdik eden bir topluluğa Allah rububiyetle delil getiriyor. Yaratan bensem, rızık veren bensem diyor Allah subhanahu teala. O zaman ibadeti ben hak ediyorum diyor. Duayı, namazı, orucu, şey e, secdeyi, rukuyu, değil mi? ibadetin çeşitleri, hükmü, muhakemeyi, her birini yani. O yüzden rububiyet ve uluhiyet birbirinden ayrıdır. Uluhiyet eşittir, ibadet tevhididir ki İbn-i bu tevhid için diyor ki insanları cennet ehli ve cehennem ehli diye ikiye ayıran şey uluhiyet tevhididir. İnsanları Müslüman, müşrik diye iki sınıfa ayıran şey uluhiyet tevhididir diyor. Bu soruyu da böyle cevaplayıp noktalamış. Sonra 44. soru, uluhiyetin tevhidi yani ilahlığı birlemek ne demektir? Yani uluhiyet tevhidi ne demektir diyor şey. Bakın ne demiştik uluhiyet? Eşittir, ibadet tevhidi. Biz uluhiyet dedik mi ne anlayacağız? İbadet tevhidi. İbadetin bütün çeşitlerini ama hepsini, namaz, oruç, zekat ne geliyorsa aklınıza... Tevekkül, korku, yönelmek. Tabi ibadetin zahir olan kısmı var. Zekat, haç, oruç gibi mesela. Bir de batın olan kısmı var. Tevekkül, korku, sevmek, ummak gibi mesela. Bunlar da batini olan, kalpte olan kısmı. Her bir çeşitini sadece ve sadece kime yapmak? Alemlerin Rabbi olan Allah subhanehu ve teala yapmaktır. Peki, ibadetin çeşitleri. Burada cevabında diyor ki zaten zahiriyle, batınıyla Ameli olanıyla sözlü olanıyla bütün ibadet çeşitlerinin yalnızca yüce Allah subhanehu ve teala yapılması kim olursa olsun Allah'ın dışındaki bütün varlıklar hakkında ibadetin hiçbir şekilde kabul edilmemesi demektir. Bak Allah hakkında ispat edip Allah haricindeki Subhanahu ve teala haricindeki varlıklar için ne yapmak? Nefret etmek yani iptal etmek bunun batıllığına inanmak. Şimdi bugün konuşuyorlar ya, yok tağutu tekfir etmek imanın şartı mıdır, yok kemaliyeti midir falan filan. Ya bu insanlar ne dediğini bilmeyen cahil adamlar. Niye? Bakın burada ne diyor? Allah'tan başkasının ibadeti hak etmediğine itikat etme. E bu adamlara ibadet sarf ediliyor. Bak tağut diyorsun sen yani. ve Adı üstünde tağut diyorsun yani. Allah zaten tağutu inkar, imanın şartı saymış öyle değil mi? E bir adam tağuta Müslüman diyorsa nasıl tağutu inkar etmiş? Yani o, onu öldürmesi, onu işte eliyle izal etmesi bundan bahsetmiyoruz biz. Bunun kafirliğine itikat etmesinden bahsediyor. Diliyle de söylemesin. Adam buna itikat etmesi lazım. Bu insanlar buna itikat etmiyorlar. Yani bunlar zaten imanın giriş kapısı olan ki burada zikrediyor. Ne diyor? Allah haricindeki başka her şeye ibadetin kabul edilmemesi demektir diyor. İnsanın buna inanması lazım. Buna inanmayan bir adam asla ve asla Müslüman olmamıştır. Allah'a iman etmemiştir. Allah'a tasdik etmemiştir. Burada de delil olarak şunu getiriyor. İsra ve Nisa suresindeki iki ayeti. Diyor ki Rabb'in şunlara hükmetti. Kendisinden başkasına ibadet etmeyin. Gene Nisa 36'da ve ibudullah ve la bihi şey'a. Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Şimdi bu ayetin tefsirinde biraz duracağız inşallah. Nisa suresi 36. Allah orada diyor ki Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Bakın Allah deseydi ki ve ibudullah وَبِالْوَالِدَيْنِ يَحْسَنَةً وَبِفِالْقُرْبَةً O zaman ibadet edin. Bak sadece derdi ki ibadet edin. Tamam demek ki o zaman herkes kafasına göre ibadet edebilir çıkardı. Allah وَعْبُدُ اللّٰهَ la تُشْرِكُوا bihi şeya. <شَيْأَا> İbadete ama şeyi karıştırmayın diyor Allah. Yani şirki karıştırmayın çünkü ne olur? Şirk karışırsa o ibadet yerle bir olur. Bu ayetin tefsirinde İmam Taberi şeyi yapıyor, ibadetin tanımını yapıyor. Ha, çok konuşuyorduk ya ibadet nedir ne değildir. İmam Taberi bunun için diyor ki ve bi zelike celle senau bunun için Allah Subhanahu taala demiştir ki diyor, şunu kastetmiştir diyor. Yani ve lillahi Allah'a itaatle zelil olmak. Allah'a itaatle zelil olmak. İbrahim çocuğunu keserken nasıl ibadet etti Allah'a? Zelilliğini ortaya koydu itaatiyle beraber. O yüzden namaz oruç zekat haç. ne olursa olsun öyle değil mi? Bunların hepsi nedir? Allah'a karşı zelilliğin ortaya konmasıdır. Allah'a olan ihtiyacın ortaya konmasıdır. Aç kalmak oruç mesela. Yani bir bakalım mesela bu bu hikmetli bakışla bir oruç ameline bakalım değil mi? Aç kalmanın ne ne gibi bir mantı olabilir ki? Ama Allah Subhanahu wa Taala zilleti ortaya koymaktır bu. Yani ben güçsüzüm. Bak yemezsem hakirim, zelilim, işte aşağılık oluyorum, güçsüz oluyorum kendime dahi faydam olmuyor. İşte bu itaatle ne olmuş oluyor? Allah Subhanahu ve ibadet yapılmış oluyor. Vakte ulehu biha ona boyun eğmek, yani hudu duymak, Allah Subhanahu ve Teala'dan korkmak. Ve efriduhu bir rububiye ve Allah'ı diyor rububiyetini bilmek ki beş tane sıfat saymıştık. Bakın bütün alimler İbn Teymiyye dahil olmak üzere bu 5 sıfat için derler ki Mutezi ile cehmiye ne kadar bidat taife varsa esma sıfattan sapan Hepsi bu beş sıfatın rububiyetin gerekliliği olduğuna ittifak etmiştir diyor. Hepsi bu beş sıfatın rububiyetin gerekliliği olduğuna ittifak etmişlerdir. وَأَخْلِسُوا لَهُ الْخُدُوعَ zillah. <وَذِّلَّة> yani hem zilletle hem de boyun eğmeyle Allah subhanahu teala'ya karşı ne olması? İbadetin halis kılınması. Halasa bir şeyin bir şeyden ayrılması demek. Yani bir şeyin halis olması, temiz olması, arı olması... İbadetin her çeşidinin Allah subhanahu ve teala yapılması. Adamlar namazı Allah'a kılıyorlar. Zekatı Allah'a veriyorlar. Orucu Allah'a yapıyorlar. Hükmü muhakemeyi Allah'tan başkasına oluyorlar. E bu ne olmuş oluyor? Bir parçasını Allah'a, bir parçasını Allah'tan başkasına. Haşa batılların sözü var ya. Sezer'in hakkı Sezara, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya haşa. Ya bu söz küfürdür yani. yani Birçokları <gülüyor> akletmeden bu sözü söylüyorlar. Halbuki bu söz çok pis bir söz yani. Ya Bunun işte... Batı'da ilk demokrasi uyduranlar ki Hristiyan rahipler de demokrasiye karşı çıkmışlar ilk ihdas edildiği zaman. Ya o zaman söylemişler Sezarın hakkı Sezara Tanrı'nın hakkı Tanrıya haşa. O zaman o kâfirler demişler. Ama bakıyorsunuz bu bu topluluktaki kendini İslam ümmetine nispet eden kâfirler de aynı şekilde ne yapıyorlar? Bugünkü beş yılda bir ne yapıyorlar Sezarın hakkı Sezara haşa Tanrı'nın hakkı Tanrıya deyip bunu amelleriyle zaten ortaya koyuyorlar. Bu İmam Taberi'nin bu ayetin tefsirinde nakletmiş olduğu şeydi. Vahidi var. Kendisi Hicri 468'de vefat etti. Vahidi de tefsirinde bu ayetin tefsirinde i̇bn Mesud radıyallahu anhu'da bir tane hadis rivayet ediyor. Kal, eten nebi sallallahu aleyhi ve selleme arabi Arabi'nin bir tanesi diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Kimdir Arabiler? Bedeviler. Yani şeyhin dışında köyde yaşayan şehirleşememiş insanlar topluluğu. Taqal ya Nebiyallahi evsini. dedi ki ya Rasulallah Aleyhissalatu vesselam bana vasiyet et. Yani vasiyet tavsiye, nasihat istiyor ondan. Gal la tushrik billahi şey'en. Dedi ki Allah'a ortak koşma. Ve in kutti ate au Kesilsen de, yakılsan da sakın sakın Allah'a ortak koşma. Abdullah ibn Mesud'dan gelir bu hadis. Nebi Sassam Arabiye nasihat isteyince, vasiyet isteyince bunu nasihat ediyor. Şimdi günümüze bakın, insanların ahmaklığına bakın. Adam diyor ki biz bunun şirk olduğunu biliyoruz ama diyor işte şu maslahat var bundan yapıyoruz. Ama işte gitmesek zorla götürüyorlar zaten. Biliyoruz şirktir tağutu asker olmak da işte ne yapalım zorla gidiyoruz. İşte bir tanesi diyor evet diyor okuldaki bu şeyler şirktir ama gönderiyoruz işte çocuklar okusun. İşte biliyoruz bu şirktir ama biz bunu yapıyoruz. Ya bu insanlar ya mecnunlar ne dediklerini bilmiyorlar ya da bunlar çok katı bir kafirler. Ki ikinci şık olduğunu ben iman ediyorum. Bunlar katı kafirler. Çünkü bunlar gerçekten Allah'a imandan yüz çevirince hem imandan hem de akıldan Allah tarafından noksan bırakılan adamlar. Allah bunlara zaten imandan noksan bırakıyor çünkü... İmana sahip çıkmıyorlar, sarılmıyorlar. Allah bir de beraberinde imanla beraber akıl aklı da alıyor bunlarla. Zaten tağutlar ahlak almışlar okulda bunlardan. Hiçbir şey kalmıyor yani. Hayvandan daha aşağılık bel adallus sebiyle yani. Daha aşağı bir yolda bir vaziyette Allah subhanahu bunları kendi hallerine, kendi vaziyetlerine bırakıyor. Gene Vahidi bu ayetin tefsirinde Muad İbni Cebel'den hadisi naklediyor. Meşhur hadis biliyorsunuz diyor ya. Allah'ın hakkı nedir? Bilir misin? Ya Muad. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı. Ne diyor Muad radıyallahu anhu? Ve alem. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Şimdi Peygamber s.a.v. diyor ki Muaz ümmetimin e, haramı helale en iyi bilendir diyor. Doğru mu? Peygamber s.a.v. bu sorusun cevabını ben şimdi sana sorsam sen de bilirsin, sen de bilirsin, sen de bilirsin. Öyle değil mi? Niye Allahu ve Resulü'ü alem diyor? Bu peygamber sansa onlara verdiği bir edep. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Bilse dahi orada peygambere hürmeten Aleyhissalatu Vesselama sen dahi bilirsin ya Resulullah diyor. Peşinden de diyor ki? Peygamber Sallallahu Aleyhim. Fe inna haqqallah aleyhim an ya'buduhu ve la yushriku bihi şey'en. Allah'ın onlar üzerindeki hakkı Allah'a ibadet etmeleri ve ibadetle beraber Allah'a hiçbir şey ortak koşmamalarıdır. Hal tadri ma hakkul Allahü İdahum fe Zalik kulların hakkı nedir eğer bunu yaparsalar Allah üzerindeki bilirmisin öyle bir Rabb'e iman ediyoruz ki bu emrini yerine getirince bize hak veriyor Allahü teala. O da diyor ki Nebi Salawatü <tik devant> Lâhûn fe Inna Hakkahum Allâhü Zalik lehum onları bağışlaması ve en cennet Allah'ın onlara cennete koyduğu malum hadis biliyorsunuz hepiniz bunu getiriyor. Abul Farecî binül Cevzi rahimahullah o da Hicri 597'de vefat ediyor. vahididen biraz sonra e, Hicri 5. asır oluyor zaten. E, Ebur Fereçik bin Ölcevzi önce biliyorsunuz. Talbis-ül İblis adlı kitabın yazarı. Onun Bahr-ı diye bir kitabı var. Göz yaşlarının denizi diye. Bilmiyorum ben Türkçe'ye çevirdim. Belki hani piyasayı biraz araştırsanız vardır eski baskılarda. Nefis Tezkiyesi üzerine yazılmış bir kitap. Ama çok müthiş bir kitap yani. Hani kitabın adında olduğu gibi okuyan adamı yani gözyaşları deryasına sokar. Öyle nakiller var seleften. İşte bir gün biri bir şey yapmış, şunu demiş, Allah korkusundan başına şöyle bir fitne gelmesine, musibet gelmesine rağmen şöyle davranmış. Yani tavsiye ederim eğer bulursanız alın inşallah okuyun. Ee, bu e, Ebu'l-Fereç i̇bn Cevzi ki kendisinin te tefsire dair yorumlarının toplandığı bir kitap var. Sonradan başkaları toplamışlar. i̇bn Abbas'ın bu ayetin tefsirinde hani Allah'a ibadet edin ona hiçbir şey ortak koşmayın bu ayeti tefsirinde vahheduhu diye kendisi şey yapmıştır tefsirde bulunmuştur İbn Abbas yani birleyin tevhidle Allah Subhanahu ve teala'yı birleyin diye Allah Subhanahu ve teala emretmiştir diyor İnşallah Kurtubi'den gene bu ayetin tefsirine dair iki rivayet okul bitireceğim inşallah Allah nasip ederse İmam Kurtubi o da Hicri 671'de vefat etti Ebu'l-Feric'e çok yakın ee, aralarında çok fazla yok. Ee, İmam Kurtub-ı Rahimeoğlu bu ayetin, yani Nisa suresi 36. ayetin tefsirinde başlık açıyor. Diyor ki, تَحْذِيرُ Kur'an الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ مِنَ الْرِيَةِ وَغَيْرُ İlim ve Kur'an ehlini riya ve diğer şeylerden, münkerlerden sakındırmak bağlı diyor. Tabi burada bu ayeti getiriyor Nisa 36'ı. Sonra فَمَنْ كَنَ يَرْجُلِقَى رَبِّهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا وَ işte kim Rabbi ile kavuşma ummuyorsa Allah hiçbir şey ortak koşmasın ve e, salih amel işlesin o ayeti Kef Suresi'ni getiriyor. Sonra Ebu Hureyre radiyallahu anhu'dan bir rivayet yapıyor. Diyor ki nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre. "Kale semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem derken işittim diyor. "İnne evvelen nas yuqta'u alayhi yawmul kıyame rajunun fa <feyat> utiye fa utiye bihi fa fa Kıyamet günü diyor bir adam gelir şehit olmuş. Allah Subhanahu ve Teala ona nimetlerini hatırlatır. Dünyada işte sana bu nimeti verdik, bu nimeti verdik, bu nimeti verdik. O da kabul eder fa <feyat> arfaha der evet ya Rabbi sen beni bundan nimetlendirdin, şundan nimetlendirdin. Fe ma amilt biha ne yaptın diyor Allah. Tamam sana bu kadar nimet verdik de ya sonuç şükür olarak ne yaptın? Galat katil tufiye ki hatta östeş hettu işte ben senin yolunda öldürüldüm ta ki şehit oldun diyor. Galat kederte dedi ki yalan söyledin Allah سبحانه تعالى. Walakin neke katil te liyan un insanlar sana kahraman desinler diye sen öldürüldün kendi canını verdin ve fakatıyla tüm me um ümire bihi fasuhibe ala vohihi hatta urkiye fil Allah'a emreder, o adamı yüzüstü yere fırlatırlar. Hatta öyle ki diyor, adam cehenneme varır. Yani düşün hani uçurumun kenarında bir adamı yüzüstü atıyorsun, en son uçurumda aşağı düşüyor mesela. Öyle bir tablo, yazdı billah yani. Allah subhanahu böyle bir akıbetten bizi muhafaza eylesin. Hatta İbni Abbas bu hadisin tefsirinde şey diyor, o adam hudûhû ve ayette diyor Allah. Alın onu işte atın cehenneme diyor. Sümmel cehime sallu cehenneme yuvarlayın diyor ayette. Ee, hatta orada... <gülüyor> 70 zira, 70 zira, bir zira, 50 santim, 70 zira bir zincir, bir zincire bağlayın diyor cehennemde. Ee, ayette bunları söylüyor. İbn Abbas diyor ki, kulluhu dediği anda Allah ve Teala emrettiği zaman bin tane melek alır onu cehenneme fırlatırlar niye yani parça bir şekilde. Allah bizi böyle muhafaza eylesin. Diyor ki, ikinci adam ve raculun elme ilme ve allemahu kur'an İlim okumuş, ilim okutmuş Kur'an okumuş ve utiye bihi fe arrafahu ni'amehu fe Allah ona da nimetlerini zikrediyor. Bak sana dünyada bunlar bunlar verildi. Adam bunları kabul ediyor. fe kalem feme amilte tefiha dedi ki ne yaptın buna şükür için? Galat öğrendim ilme ve öğrendim ilim okudum öğrettim ve kıra tufiyeyi Kur'an senin için Kur'an okudum. Galat <gülüyor> kezette dedi ki yalan söyleni. Ve akin neke öğrendiğim ilme liyokal <gülüyor> Alim desinler çok biliyor desinler diye ilim okudum. Başka bir şey için okumadın diyecek Allah سبحانه وتعالى Sonra aynı şeyi onun içinde söylüyor ve emrediliyor. Yüzüstü cehenneme atılıyor. Vel Allah böyle bir akıbetten ne muhafaza eylesin. Daha sonra üçüncü adam hadis malum biliyorsunuz. Mal için yani malını infak etmiş Allah yolunda. Öyle bir adam getiriliyor. Ona da soruluyor. O da bu cevapları veriyor. Ve Allah ona da yalan söyledin. İnsanlar cömert desinler diye yaptın ve cehenneme atıldı diyor. Bu hadis bize neyi gösteriyor? Riya şirkini gösteriyor. Riya nedir? Küçük şirktir. Biz ne diyoruz? Kur'an'da iki yerde Nisa suresinde iki yerde ne var? İnna Allah'ağfurü eş-şekebe ve yağfurü mâ dûne zelikelime eş. Allah şirki affetmez bundan gayresini dilediğini affeder. Ama bizim kafamızda hep ne var? Şirki affetmez derken büyük şirk var. Riyada küçük şirktir. Peki küçük şirk affedilen kısımdan mıdır affedilmeyen mi? Ulema demişler ki bir kısmı riyada küçük şirk olduğu için affedilmeyen kısımdandır. Vel iyazu billah. Eğer öyle olursa Allah korusun yani. yani birçoğumuz Allah korusun yani helakın eşiğine geliriz. Çünkü amellere şeytan sürekli ne yapıyor? Riya karıştırmaya gayret ediyor, çaba sarf ediyor. Yani nefis ve şeytan insana riyayı emrettiği zaman insan hemen aklına bu ayeti ve hadisi getirmesi lazım yani. Yani çünkü bunun affı yoksa insan helak olur. İyadzubillah hepimizin nefsini bu konuda ne yapması lazım? Sürekli ve sürekli kontrol etmesi lazım. Gene eee İmam Kurtubi Rahimullah bu ayetin tesirinde diyor ki varu ve anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kad nebi şöyle dedi diyor rivayet edildi men arada bihi gayril lahi faniyatabawa kim diyor ilmi Allah'tan başkası için talep ederse Allah'ın rızasını gözetmeden talep ederse diyor o diyor ateşteki yerini cehennemdeki yerini hazırlasın diyor Buna benzer daha Allah'ın izniyle rivayetler var bu ayetin tefsir çünkü önemli, başka güzel, faydalı, malum bilgiler de var Allah nasip ederse. Onu da Allah nasip ederse bir dahaki dersimizde inşallah tamamlamaya gayret edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinde bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahire davanenel hamdun lillahi rabbil alemin. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illan